Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Ara ve Gündüz Masa. Herkese merhaba, ben Derya Tolgay. Teknik masada Feryal Kabir ile beraber yapıyoruz programı. E, Sam Center, Rita ve Roger Urgana destekleri için teşekkür ediyoruz. Bugün e, konumuz tıp tarihçisi Fatih Artvinli. Fatih merhaba. Merhaba Derya, iyi yayınlar. Evet, e, görüşmeyeli nasılsın? Son heybelada da güzel bir güneşli günde, <gülüyor> Yine Millet, gazozlarımızı içerek bu konuyu konuşmuştuk. Evet, çok keyifli bir e, sohbetti. Teşekkürler yeniden. Ayağınıza sağlık Derya. Evet, e, şimdi e, konuya başlamadan önce şöyle bir e, bilgi vermek istiyorum. Senin anlatacağın konularla ilgili epey görsel var. E, bu bahsettiğim kitapta var. Bir de benim de epey çektiğim fotoğraflar var. Bunlar için de Dünya Mirası Adaları'nın sosyal mecralarında özellikle Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Tabii yine hesaplar Twitter ve Instagram'da da var. Şimdi 2020 senesinde ben bu konuşacağımız konu başlığını tabii hemen söyleyelim. Heybelada Sanatoriumu ve senin... Yakın zamanda tekrar değerleyerek çıkardığın Heybeli Ada kuruluş ve gelişimi kitabı. Konu başlığımız bu, değil mi? Evet. Yani Cem Hakan Başaran, sevgili meslektaşım evet. ve e, Yüksek İnsan Tanışmanlığı'nın yaptığım Tuna, sevgili Tuna Pektaş ile birlikte yeniden yayını hazırladığımız e, notlar ve eklerle genişleterek e, Heybeli Ada Sanatörü'nün bir kültürel miras olarak yeniden ele alınması ve tartışılmasına katkıda bulunacağımız ümidiyle hazırladığımız bir yayın projesi bu. Evet ve çok da güzel görseller var. Harika bir arşiv. Bunu konuşacağız şimdi. Ama ben de şunu eklemek istiyorum. Buranın yani bu mirasın ne hale geleceğini bildiğimiz için ben de birkaç sene önce yüzden fazla Fotoğraf çekerek buradan, içeriden e, kayıt altına almaya çalıştım. Bunlara da ulaşabilir e, isterse dinleyicilerimiz. E, şimdi e, izin verirsem bir girizgah yapmak istiyorum. Çünkü e, biz bu konuları konuşurken e, Prans Adaları ve tüm sit alanlarıyla ilgili e, baya önemli gelişmeler oldu. E, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın geçen hafta yaptığı bu değişiklikle Doğa harikası olan, işte aynı zamanda tarihsel ve kültürel anlamda bir dünya mirası olan Prens Adaları da ciddi anlamda yapılaşma riskiyle karşı karşıya bırakıldı. Yani tamamı sit alanı olan Prens Adaları'nın bir bölümünü nitelikli doğal koruma alanı, bir bölümünü ise sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak değiştirdi. Ha, ne demek? Ne demek? Yani turizm tesisleri, yak limanın tekne imalatı, işte iskele, çekek yeri, balıkçı barınağı, yani kulübe diye işte bekçi kulübesi diye artık o kulübe iz ölçüsü neyse yapabiliyorsunuz ve hatta yani madencilik bile neredeyse yapmak mümkün halde. Özetle sanki bir yasada olma yolu açıldı burada. İşte tam da bunları sizin kitap üzerinden konuşurken adaların kıymeti harbiyesini konuşacağız dedik ama ben çok lafı uzatmadan dinleyicilerimize senin bilgilerini aktarmak istiyorum Fatih izninle. Tabii. Artvin'de doğdun. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yaptın. Doktora çalışmanı ise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi bölümünde tamamladın. Öğretim hayatı boyunca Aynı zamanda Sağlık memurluğu da yaptım. E, psikiyatri tarihiyle ilgili doktora tezini e, yazdığım e, dönemde e, Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde e, çalışırken de buranın tarihini ve, e, ve buna yönelik de projelerde yer aldım. Ve doktora e, sonrası da e, şöyle bir notlarıma şimdi bakıyorum, eksiğim kalmasın. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Boston Children's Hospital'da e, tamamladın. Halen Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi tıp tarihi ve etik Anabilim Dalında darında makalelerinin yanı sıra yayınlanmış iki kitabın bulunmakta. Serebe harcanmış bir ömür. Osman Bölükbaşı ve Delilik, Siyaset ve Toplum, Top taşı Bimarhanesi, son olarak da daha önce işte basımı tükenmiş bu biraz önce bahsettiğimiz Heybeliada Sanatoryumu, kuruluş ve gelişimi kitabını, Artvin'lisin ama Heybeliada sakinisin. Herhalde Heybeliada ormanları, Artvin ormanlarını çok aratmıyordursunuz, değil mi? Doğru, evet galiba öyle bir seçilim var bir şey benziyor ikilim e, koşulları ve e, e, doğası e, en azından <gülüyor> art gerçekten çok e, anım satıyor Şimdi peki bu 200 dönümlük çevresindeki araziyle bir kısmı Tarım ve Orman Bakanlığı, bir kısmı da işte İslami Eğitim Merkezi kurmak amacıyla Diyanet İşleri Bakanlığı'na devredildi burası ve Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi diye biliyoruz. Ve salgın hastalık belli içinde çok önemli sağlık tarihi mirasına sahip bir yer burası ve bu kitabı siz yeniden neden tekrardan yapma gereği duydunuz? Um, Derya aslında biraz önce e, tanıtırken söylemiştin ben e, 19. yüzyıldaki bir akıl hastanesinin kurumsal tarihini yani Toptaş Bimarhanesi'nin kurumsal tarihini e, yazdım doktora tezimde ve bu e, uzunca bir zamanımı aldı. Bu arada da Bakırköy diye e, hepimizin bildiği e, 100. yılı yaklaşan 1924 yılında açılan bir başka kurumun tarihi içinde yazdım. E, çalışmalarda bulunurken şunu fark ettim. İstanbul'da gerçekten 19. yüzyıldan kalan, 20. yüzyıldan kalan çok değerli tıp ve sağlık kurumları var. Ve sadece bir kurumun tarihi neredeyse 10 yılımızı alırken ayrıntılarıyla çalışmak, elimizden yitip giden çok sayıda böyle tıp mirası veya sağlık mirası diyebileceğimiz kurumların hızla yok olduğunu görmeye de başladım aradan geçen 15 yıl boyunca. Son olarak da heybelli taşımadan önce de bir başka ruhvesin hastalıkları hastanesi olan Erenköy hastanesinin hmm. daha önce 1977 yılından önce bir sanatoryum olduğunu diyorduk ve orada da yaklaşık 3 yıl süren bir çalışma ile sözlü tarihlerle, belgeseliyle hastanenin sanatoryum döneminin hafızasını yeniden bugüne taşımak ve servis isimlerini iade etmekten tutalım da ulusal mimarlık yarışması açılmasına kadar süren bir başka e, mücadele ekseni vardı. E, dolayısıyla Heybelada Senatoryumu tartışmaları 2020 yılı Eylül ayının ilk haftasından itibaren basında yer almaya başladığında şöyle bir eksiklik olduğunu fark ettim. Evet, Heybelada Senatoryumu gerçekten e, e, erken Cumhuriyet döneminin hatta Cumhuriyet'in kuruluşundan bir yıl sonrasında 1924 yılı Ağustos ayında açılan bir kurum. Ve 2005 yılında kapatılan bir e, kurumdan bahsediyoruz. Ve yaklaşık 15 yıl e, kaderine, ölüme veya çürümeye terk edilmiş bir e, tıp kurumu. Buraya kadar aslında pek çok tıp kurumunun hikayesine benziyor. Yani e, kapatılma, arşivlerin yok olması, yangın, e, taşınma e, ve benzeri. Yani buna aslında <gülüyor> belki dinleyicilerimiz çok aşina olmayabilir ama... E, evet aşına. galiba. Çünkü İstanbul'da buna benzer örnekleri çoğaltabiliriz. Yani bu bahsettiğim Bakırköy evet. ve Erenköy üzerinde de halen bu tartışmalar devam ediyor. Veya e, Şişli Etfal'den, Baltaniman'la pek çok böyle kurumun geleceğini yöneldik. Bir takım e, belirsizlikler, projeler ve e, yitip giden tıp kurumları var. Fakat burada belki bir başka e, nokta bizim dikkatimizi çekmişti ve o yüzden... Sevgili meslektaşım Cem Hakan Başaran tıp tarihçisi ve kültür mirası bölümünde yüksek lisans yapan öğrenci hmm. Tuna Pektaş ile bir araya gelip şuna karar verdik. Evet Heybelada senatoryumu hakkında çok sayıda fikirler beyan ediliyor veya doğru bilinen yanlışlar tekrar ediliyor. Daha da hazin olanı ise böyle elimizdeki bir kurumun nasıl gelecek kuşaklara aktarabiliriz konusunda yetirince sağlıklı tartışma yapamamamızın nedeni esasen kurumu tanıyamıyor olmamız. Dolayısıyla da biz de en e, e, elimizde tarihçi olarak yapabileceğimiz ciddi bir katkının kurumun 1957 yılında yayınlanmış bir eseri var. 1924 yılında Ağustos ayında e, Heybile adaya gelen Server Kamil Tokgöz ve onun öğrencisi Doktor Tevfik İsmail Gökçek 16 yatak ile bir e, senatoryum açıyorlar. Bugünkü bulunduğu yerde ve Tevfik İsmail Gökçe 1955 yılında emekli oluyor. Yani tam 31 yıl boyunca başhekimlik yapıyor. Ardından da 1957 yılında bu bahsettiğimiz eseri yayınlıyor. Bu eserde e, Tevfik İsmail Gökçe kuruluşundan 1955 yılına kadarki tüm gelişmeleri, personeli, yapılaşmayı e, e, tedavi yöntemlerini, iklim e, etütlerini ve pek çok şeyi bu e, eserde ortaya koyuyor. Bu aslında bir hastane tarihi. E, bir başhekimin tarafından yazılmış, kendi tecrübelerine dayanan bir hastane tarihi. E, Fatih bir şey soracağım. Yani ben e, tabii bir tarihçisi gözüyle falan bakmadım ama yani Hastane tarihinin yanında muazzam bir iklimle ilgili analiz, şeyler, ölçümler, nem oranları. Yani ekosistemin de çok iyi ele alındığı bir belgeler, arşivler var çok kıymetli. Kesinlikle. Biz de zaten kitabı yeni notlar ve eklerle zenginleştirmeye çalışırken tam da bu bahsettiğin kısmını öne almaya çalıştık. Hı -hı. Şöyle ki. Tevfik İsmail Gökte gerçekten muazzam bir eser ortaya koymuş. Yani çalıştığı kuruma hem bir vefa borcu gibi hem de gerçekten mütevazi bir dil ile olabilecek. ya. Yani çünkü profesyonel veya akademik bir tarihçilikten bahsetmiyoruz. Bütünüyle 32 yıllık tecrübesini gördüklerini belgeleriyle aktardığı bir kurum tarihi nihayetinde. Ee, ama biz bunu biraz önce bahsettiğin gibi Acaba Heybelada Senatörü'nün bugünkü e, durumuna yönelik daha iyi kavrayabilmemiz için döneminde yayınlanmış başka eserleri de ekleyebilir miyiz diye düşündük. Hı hı. Dolayısıyla da Tevfik İsmail Gökçe'nin Heybelada e, Senatörü'nün iklim etütlerini, yani meteorolojik faktörler ve bunların Akciğer hastalıkları ile olan ilişkisi başlıklı yazısını, rehabilitasyon merkezinin çalışmalarını, e, dönemin e, ilk defa gün ışığına çıkan ve yıllardır sahaflardan, müzayedelerden topladığımız arkadaşlarımızdan destek olduğu yeni fotoğrafları e, ekler bölümünde e, yer verdik. E, bir de yine ilk defa gün ışığına çıkan 1927 yılında yine Tevfik İsmail Gökçe'nin ilk 3 yıl Heybelada Senatoryum'undaki çalışmalarını anlattığı eski Türkçe yani Osmanlıca, salname hastanenin faaliyet Hı. raporu gibi düşünebiliriz. Bunu Latin harflerini aktararak yine kitapta buna hı hı. yer verdik. Dolayısıyla aslında bu eser 1924 kuruluşundan 1955 yılına kadar Heybela'da mu hakkında esas gelişim dönemindeki e, hemen hemen dönemin e, e, bütün bilgilerini bugün ihtiyaç duyduğumuz senatoryumun ne olduğuna dair bilgileri içeren bir eser haline gelmiş olduğu yeni ekler ve e, e, dökümanlarla beraber. Bir de kütüphane kataloğunu ekledik. Bir... Kütüphane kataloğuna geçmeden önce e, lütfen o çok önemli bir kısım çünkü. E, burada hem senin e, e, koleksiyonundan hem Nazım Hikmet Erkan e, Medar iftarımız Eber Adası evet. <gülüyor> değil mi? Ondan evet. sonra Tuna Pektaş'tan ve sanırım İstanbul Verem Savaş Derneği'nin fotoğraflarından e, arkada harika bir seçki var. Bunları da e, dinleyicilerimizin dikkatini çekmek için söyleyelim ve bu kitabı da nasıl bulacaklarını bilgisini de ekleyip öyle arşive geçebilir misin acaba? Tabii. E, kitabı bu e, 2020 yılı Eylül ayı sonlarında karar verdik ve tam bir yıl sonra e, 2021 yılı Ekim ayında İstanbul Tüberküloz Vakfı tarafından yayınlandı. İstanbul Tüberküloz Vakfı İstanbul Verim Savaş Derneği'nin e, kurduğu bir vakıf vakıf. İstanbul Verem Savaş Derneği'nin uzun yıllar başkanlığını da yapan Tevfik İsmail Gökçe'nin kitabını bu vakıftan çıkartmanın da bir başka anma veya bir vefa borcu olduğunu düşündük. Ve bu kitap ücretsiz olarak ilgilenenlere dağıtılıyor. İstanbul Tüberküloz Vakfı'nın web sayfasından veya İstanbul Verem Savaş Derneği'nin web sayfasından mail atarak dinleyicilerimiz bu kitabı temin edebilir ya da Gümüşsuyunda İstanbul Verim Savaş Derneği'nin Dünya Sağlık Sokağında yer alan hemen taksim meydana çok yakın vakfın ve derneğin merkezinden bizzat teminde edebilirler. Kütüphane katalogu arşiv meselesine gelince de biz sadece kurumları fiziksel varlıklarıyla düşünüyoruz ama içerideki e, gündelik hayatı hayal edebilmemiz için e, pek çok o hatıralar, belgeler, fotoğraflar, görseller, dökümanlar var. Maalesef Heybeliada Senatörü'nün da bu e, 2009 yılındaki yangın ve 2005 yılında Süreyya Paşa'ya taşınma kararı ve ardından geçen terk edilmiş dönem maalesef bir kurumun hafızasını esas yoklayabileceğimiz, gün ışığına çıkarabileceğimiz Hasta dosyalarından, belgelerden, yazışmalardan ve pek çok şeyden bizi mahrum bırakıyor. Ama daha trajik olanı ise 1930'lu yıllardan 1970'lerin ortasına kadar sanatoryuma bağışlanan veya sanatoryumun bütçe imkanlarıyla satın aldığı 5200 Kalem yani. 5.280 demişsin. Değil mi? Evet 5.280. <gülüyor> çok etkileyici bazen bir Yani bugün bu çok ciddi bir tıp kütüphanesi. Özellikle de bir ihtisas kütüphanesi olarak düşünürsek 1930 ile 70 yıllar arasında tüberküloz hakkında Almanca, Fransızca, İngilizce, Türkçe pek çok dildeki kitap, eser, dergi ve klinik yayınların yanı sıra esas dikkat çeken unutmayalım ki o dönemde hastalar Bugünkü gibi yani bir hafta, üç gün ya da beş gün gibi kısa sürelerle değil, altı ay, beş yıl, üç yıl gibi uzun sürelerle istirahat edip adada yaşıyorlardı. Dolayısıyla hastane bir yaşam alanı olduğu için e, hastaların kitap okuyabilmeleri, okuma yazma öğrenmeleri için de pek çok eser var idi. Örneğin 32 yıl boyunca Heybeliada'da yaşayan ünlü romancımız Hüseyin Rahmi Gürkutlar'ın kendi eserlerini imzalı olarak senatoryuma bağışladığını buradan görebiliyoruz. Pek çok hekimin hmm. kitaplarını buraya e, bilabedel karşılıksız gönderdiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında zengin bir kütüphane ve e, senatoryum e, kütüphanesinden bahsediyoruz. Fakat bugün bu eserlerin nerede olduğunu veya işte bunun gibi pek çok da senatoryumunun kültüren e, e, mirası veya hafızası kapsamında hayati önem taşıyan pek çok obje, döküman ve belgelerinde Yine maalesef kurtarabildiklerimiz üzerinden yeniden gündeme getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla kütüphane listesini de bu anlamda dönemin e, zenginliğini veya bir hastane kütüphanesinde ne tür kitaplar bulunduğunu hayal edebilmemize de imkan tanıdığı için. Ve kayıplarımızı da hayal edebilmemizi değil mi? Tam da bu yüzden aslında Derya evet. yani çok ağzına sallık. Evet kayıplarımızı da e, düşünebilmemiz için sadece geri kalanları değil kaybettiklerimiz de. Şimdi zamanımız hızla ilerliyor ama atölyeler kısmını da e, bilmesi gerekir diye düşündüm e, değil mi? Bir taraftan da orada atölyeler var yani muazzam bir e, kültürün diğer parçası. Evet kesinlikle çünkü orada e, yine biraz önce dediğimiz gibi ve Heybelada senatoryumu 1924 yılında açılan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk resmi devlet senatoryumu. Ama ondan önce tabii ki Burgaz'da 1902 yılında açılan bir çocuk e, senatoryumu var. St. George çocuk e, senatoryumu. Büyükada'da Musa Kazım'ın evet. 1923 yılında açtığı özel bir senatoryum var. Ama Heybelada senatoryumu e, büyük ölçekli ilk devlet evet. senatoryumu. Yani özel değil devlete ait ücretsiz tedavi gören. Evet. Hastaların... Ücretsiz yani tüm yoksullar evet. içinde. Evet. evet. Dolayısıyla Heybeli ada ile sınırlı veya adalar veya İstanbul ile sınırlı değil. Hemen hemen Türkiye'nin her yerinden insanların gelip burada e, tedavi görme en azından dönemin koşullarına göre e, istirahat edip tedavi gördükleri ve bir, daha doğrusu yaşadıkları dersek daha doğru olur bir kurum bu. Dolayısıyla buranın içerisinde de 1950'lerin başında e, yine Tevfik İsmail Gökçe'nin e, girişimiyle bir rehabilitasyon merkezi bir de yardımcı hemşire mektebi açılıyor. Burada da e, ilginç olan tabii ki yani o dönemin anlayışına da uygun olarak e, iyileşen e, verem hastalarının e, hemşire hasta bakıcı olarak hemşire okulunda onların kabul edilmesi ve eğitim görüp kendilerinden sonra gelen e, yine tüberküloz hastalarını hem şifa vermeye çalışmalısını hem de onlara bir umut veya bir model olarak hmm. orada çalıştıklarını istihdam edildiklerini görüyoruz. Diğeri ise rehabilitasyon merkezi ya da sizin bahsettiğiniz atölyeler. E, bu atölyelerde de e, e, i̇nsanlar, e, hastalar yani içeride bulunanlar e, daktilodan vesime, e, e, mulaçıdan diğer etkinliklere e, beceri elde ettikleri e, ve e, e, iyileşip çıktıktan sonra da e, çeşitli yerlerde e, kadrolara girebildiklerini bu meslekler sayesinde bir tür meslek edinme kursu gibi düşünebiliriz. Hı hı. Ee, hatta yakın zamanlara kadar Kartal, Adalar ve diğer e, yakın bölgelerde Pendik, Maltepe gibi e, anahtar tamircilerinin, demircilerin veya e, fotoğrafçıların, daktilocuların da önemli bir kısmının da yine bu adadaki e, rehabilitasyon merkezi sayesinde iş bulup e, kendilerine bir yeni yaşam kurduklarını görüyoruz. Bu açıdan da başka bir gündelik hayatta evet. e, e, etkisi var Heybeliada Sanatoryum'un. Peki, ben şunu da sormak istiyorum sana. Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüberkülozda eğitim ve araştırma hastanesi olarak onaylanıyor o dönem, kabul ediliyor ve Çam Limanı'nda kurulan hastanenin işte özellikle deniz ve çam havasının çok iyi geldiğini biliyoruz ve kitapta da bunlarla ilgili epeyce döküm var ve sen de bana özellikle yani Ege-Akdeniz iklimi özellikleri taşıyan ve mikro kliması Davos kadar iyi kalitede, hatta neredeyse Davos'tan da iyi kalitede olan bilgiler vermiştim. Biraz bu konuya değinebilirim mi? Çünkü tam da işte adaların yapılaşmamasının niçin çok önemli olduğu? Sadece adalar için değil, tüm İstanbul için. Yani tam da iklim krizini, her şeyi konuşurken ne kadar önemli olduğu, burada asla yapılaşmanın olmaması gerektiğini de bize belgelerle gösteriyor. Bu konuyu biraz anlatır mısın? Bu kalite, mikro kıyması nedir buranın? Evet, aslında çok eski çağlardan itibaren deniz ikliminin veya yumuşak rüzgarların, akciğer hastalıklarına veya solunum hastalıklarına iyi geldiği bilinen bir e, e, tıbbi bilgiydi diyelim. E, ama <gülüyor> 19. yüzyıldan itibaren daha... E, tıbbın kendi içerisindeki tartışmaları, senatoryumların nerede kurulması ile ilgili uzun bir e, tartışma var. E, Deniz kenarında bir senatoryum fikri aslında çok modern dönemlere ait bir gelişme. Her ne kadar eski dönemlerde de İstanbul sakinleri, e, akciğer sorunları yaşayan kişileri adalara istirahata gönderiyor olsa da Heybelada senatoryumun kuruluşuyla bu aslında bir kanıt düzeyinde Ortaya çıkıyor. Biraz önce bahsettiğim gibi Davos 20. yüzyıl ve 19. yüzyıl sonu için ideal dünyadaki örnek alınabilecek bir e, e, hava koşullarının ideal olduğu kabul edildiği bir e, mekan olarak ile ünlü. da senatoryumunda e, Tevfik İsmail Gökçe göreve başladıktan itibaren 1924 yılı Ağustos ayından itibaren RASAT dediğimiz hava eklim koşullarını, nemsi, sıcaklık, rutubet, basınç gibi kaydediyor ve 20 yıllık e, retrospektif olarak geriye doğru bakıp hem Davos ile hem İstanbul'un geri kalan yerdeki hava ölçümleriyle karşılaştırıyor ve bununla ilişkili bahsettiğim makaleyi e, yine kitabın arkasında ekler bölümüne koyduk. Özetle şunu söyleyebiliriz. Heybilada'nın Çam Limanı mevkii bir tür e, doğal e, korunmuş alan veya mahfuz, hıfs edilmiş, korunmuş, e, içeride kalmış bir ee, bölge, dolayısıyla sert rüzgarların girişine izin vermeyen e, yıllık atmosfer basıncı, sıcaklık derecesi, rutubet, yağmur, sis e, veya güneşlenme müddeti açısından ölçülendiğinde e, bu içinde bulunduğu hava durumunun e, güneş ışınlarından ve ultraviyaliden zengin, e, sisin çok nadir görüldüğü, yağmurun e, yıl içerisinde dengeli dağıldığı, ee, gün içi sıcaklıkların e, farkının e, olabildiğince birbirine yakın olduğu bir e, e, alan. Dolayısıyla da e, senatoryumun biraz önce bahsettiğim gibi mikro e, klima açısından e, e, klasik e, deniz e, kenarı senatoryumlarından heybelada özelliğinde çok farklılaştığını ve bu o, özgün auranın veya atmosferik e, e, oluşumun da a, Akciğer hastalarına dönemin e, sınırlı tedavi koşulları arasında onların hem e, fiziksel yani akciğerlerini hem de ruhsal e, zihinsel sağlıklarını iyi geldiğini e, kanıtlarımızda yine bu makale ve kitap özelinde istatistiklerle cephellerle e, görebiliyoruz. Evet e, programımızın sonuna gelmişiz bir duyurumuz var e, onu da yapıp öyle kapatalım e, sevgili dostlarımız sen <gülüyor> <gülüyor> Tıp Fatih Art efendim ve e, Orman Yüksek Mühendisi e, Cihan Erdönmez ile e, Çam Limanı bölgesinin işte bu kıymeti harbiyesini konuşacağız. E, konuşmamız o, online e, yayınımız Dünya Miras Adalar Facebook sayfasından olacak. Orada hem ormanda e, Çam Limanı'nda e, dolaşırken e, sanatoriumda görebileceğimiz e, şekilde e, Perşembe günü yani 28 Ekim Perşembe. Bu Perşembe saat 3'te herkesi bekleriz efendim. <gülüyor> Fatih çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. E, belki bir programda daha sonra diğer e, sanatoriumlarla ilgili yaparız. Ne dersin? Neden olmasın? <gülüyor> tamam. Ee, sevgili dinleyicilerimiz, e, konuğumuz, tıp tarihçisi, doçent doktor Fatih Artvinli'ydi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Adalar hepimizin. Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masa.